1800 numaralı konu, Abdullah bin Ömer'in nasihatleri, Abdullah bin Ömer radıyallahu anha şöyle buyurmuştur, kendisi katında makbul bir kimse de olsa herhangi bir kul bir dünyalık elde ettiğinde Allah Teala onun kendi katındaki derecelerini eksiltir, Abdullah bin Ömer radıyallahu anha şöyle buyurmuştur, insanları dünyayı ahirete tercih etmelerinden dolayı ahmak kabul etmedikçe kişi imanın hakikatine ulaşamaz, Mücahit şöyle anlatıyor,